<gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün 10. üniteyi Ebu Hayyan tefsirinden işleyeceğiz. Münafıkun Suresinin 1 ve 11. ayetlerini işlemeye çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet-i kerimede اِذَا جَائَكَ الْمُنَافِقُونَ Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitaben şöyle diyor. Münafıklar sana geldiklerinde ağlı değiller. نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ Resulullah Yemin ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Allah يَعْلَمُ Allah biliyor ki dinle kele resulü. Allah da senin Allah'ın elçisi olduğunu biliyor. Vallahu yashadu inel munafikin <Sessizlik> le cazibun. Le cazibun. Le cazibun. cenab Hak münafıkların da şahit yalan söylediklerini kesinlikle elbette yalan söylediklerine şahitlik ediyor. İttakazu imanihim cennete. Münafıklar yeminlerini kalkan edindiler. Ne demek kalkan biraz sonra anlatacağız onu. Kalkan edindiler de fasad duan sebilillah. Allah yolundan insanları çevirdiler. İnnehum sa'ema Onların yaptıkları ne kadar çikindir. Zalike bi ennehum Bu şundan dolayıdır. Önce onlar iman ettiler. Yani iman ettiklerini söylediler. Aslında bunların imanları kalbi bir iman değil. Amele dayalı bir iman değil. Tasdike dayalı bir iman değil. Zahiri bir iman. Yani dille sadece inandıklarını söylüyorlar. Burada da onu ifade ediyor. Zalike bi ennen ve amenusun mekeheru. Önce iman ettiklerini söylediler. Sonra inkar ettiler. Fetubi'a ala <gülüyor> kulubihim. Cenab-ı Hak da bu tavırlarından dolayı, bu sözlerinden dolayı yani yaran yere iman etmelerinden dolayı onların kalplerini mühürledi. Ee, kalpleri mühürlendi. فهم la يفقهون Onlar hiçbir şey anlamazlar. وَاِذَا <gülüyor> رَيْتَهِمْ تُوَجُبُكَ اَشْسَامِهِمْ O münafıkları gördüğün zaman cisimleri yani bedenleri, dış görünüşleri seni hayrete düşürür. وَاِنْ يَقُولُ li لِقَوْلِهِمْ Konuştukları zaman onların sözlerini dinlersin. Yani böyle yani ee, Kalıpları büyük, e, elbiselerine, dış görünüşlerine oldukça önem verirler. Konuştukları zaman da böyle e, etkili konuşmaya çalışırlar. Bu şekilde insanları etkilemeye çalışırlar. Cenab-ı Hak da Hazreti Peygamber'e hitaben diyor ki, onların bedenlerini gördüğün zaman hayretler içerisinde kalırsın, şaşırırsın. E, konuştukları zaman da onların konuşmalarını dinlersin. Yani zannedersin ki bunlar adam. Dış görünüşlerle, konuşmalarıyla, usluplarıyla, konuşma muhtevalarıyla kendilerinin adam olduklarını zannettirler Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki Gehennem huşubu musennedetün. Adeta onlar e, içi boş, duvarlara yaslandırılmış kereste gibidirler, odun gibidirler, kütük gibidirler. Yahsebune kulle seyahatin aleyhim Her e, çığlığı, her sesi, her sayhayı, her bağırmayı aleyhlerine zannederler. Hümül <gülüyor> adû. Onlar düşmandırlar. Fahzerhüm. <gülüyor> Onlardan sakın. Gatelahümullah <gülüyor> ennâ yufekûn. Allah onları öldürsün. Allah onları kahretsin. Nasıl da dönüyorlar? Hak'tan dönüyorlar. Hakkı nasıl saptırıyorlar? Ve izâkîle lehum teâle yestâgfîlekum resûlullah. Onlara gelin Allah'ın peygamberi size istiğfarda bulunsun. Sizin için tevbe etsin, siz de tevbe edin denildiği zaman lev ve yüzlerini dönerler barayytehum yesuddune vehüm müstekbirun ve onların yüz çevirdiklerini ve ee, kibirlendiklerini görürsün. sebaun aleyhim estağferte lehum emlem testağfir lahum. istersen onlar için istiğfar et istersen etme لَنْ يَغْفِلَ Allahu لَهُمْ Arkadaşlar, buradaki ifade len يَغْفِلَ ifadesi kesinlikle, elbette hiçbir zaman Allah onları mağfiret edecek değildir. Niye? Çünkü bile bile bu işi yapıyorlar ve bu işte ısrar ediyorlar. Hayatlarının sonunda, da, sonuna kadar da bu şekilde gideceklerini söylüyorlar. Tabi tevbe ederlerse o ayrı. O zaman o kapı açılır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْتِ الْقَوْمَ hiç şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğuna hidayet etmez. Fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. El fısk arkadaşlar el an anittâ Allah'a itaatin dışına çıkmaktır. Zaten minafıklar da Allah'a itaatin dışına çıkan topluluklardır, kişilerdir. Hümürlezîne yekûlûne lâ tunfikû alâ men inde Resûlillah Onlar şunu söylerler. Resûlullah'ın yanında bulunan kişilere infakta bulunmayın ki hatta yen dağılıp gitsindir. gitsinler. Verillahi kaza Halbuki şunu bilmiyorlar. Yerin ve göklerin bütün hazineleri Allah'a itir. Fakat münafıklar bunu anlamıyorlar. Ya kuluna la medineti ve şunu söylüyorlar. Bir diyorlar ki şayet biz medineye dönersek da İzzetli olanlar, şerefli olanlar, onurlu olanlar, haysiyeti olanlar yani kendilerini kast ediyorlar münafıklar. E, zelil olanları, fakir olanları, düşkün olanları, sonradan Medine'ye sığınanları, zillet içerisinde olan e, o e, muhacirleri elbette çıkaracaklar. Velillahil izzetu ve veli resulih İzzet Şeref, şan, şöhret Allah'a aittir. Peygamberine aittir ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunun böyle olduğunu bilmiyorlar. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tuluhikum envalikum vela evlatuhum an zikrillah Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten Allah'ı almaktan Allah'ın kitabıyla hemhal olmaktan alıkoymasın. Sizi, sizi engellemesin. وَمَنْ يَحْفَ zalike Her kim bunu yaparsa, yani malı, evladı onu Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan, Allah'ın emirlerini yapmaktan e, alıkoyarsa فَاُولَاكَهُ مُنْ خَاسِرٍ İşte onlar e, hüsrana düşmüş, zarara düşmüş, ziyana düşmüş kişilerdir. Ziyan etmiş kişilerdir. وَاَنْفِقُوا razakna رَزَقْنَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْفِي اَحَدَكُمُ Sizden birinize ölüm gelmeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeyleri infak ediniz, Allah yolunda harcayınız ki feyakula Rabbi levlah akerten ilacelim Ölüm geldiği zaman o kişi şöyledir: Ey Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar, kısa bir vade içerisinde ecelimi terk etseydim Fe ben de tasdik edeydim de veya kümbin salihlerden olay. Yani bunlar. Ölüm kendilerine geldiği zaman şunu söylerler. Ya Rabbi bizim ecelimizi biraz daha erteleseydin olmaz mı? Biz e, tasaddukta bulunmadık. Tabi tarihlerden olsaydı. derler. وَلَا يُوَخِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ Bir kimsenin eceli geldiği zaman Allah hiçbir kimsenin ecelini teahhir etmez. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا Allah yaptığınız işlerden elbette haberdardır. El cismu vel haşebu ma'rufan. Ee, cisim, bu şeyde geçiyordu ayet-i kerimede. Şurada geçiyordu. Ke'annehum huşubu musennedetü. Bu ayette geçiyordu ya. El cismu beden vel haşebu odun, kütük demektir. Ma'rufan zaten bunlar bilinen şeyler diyor. Mesela bir örnek veriyor. tu zahri ilal hayti ben sırtımı duvara dayadım yani emel tühû ve hedef ile ileyî ona meylettim ettim. Ve tühû ona yasladım ileyî o duvara ve tesanedel kavmû istaffu ve tekâbelû li'l-kıtâl tesanüt yardımlaşma yani saf tutma ve tekâbelû lil savaş için karşılıklı yardımlaşma demektir Hazi sure tu medeniyye. Bu sure medenidir. Nezelatı fi gazveti benil mustaliq ve benil mustaliq gazvesinde nazil olmuştur. Kânet min Abdullah ibn Ubay ibn Selule ve Fahi bu sure eee bin Abdullah Ubay bin Abdullah Abdullah bin Ubay bin Selule ve eee yani ona tabi olanlar hakkında nazil olmuş. E, onlar konu ediliyor. Fiha varın. Başka görüşlerde var. Fenezelet işte bundan dolayı bu süre inmiş. Ve i biliyorsunuz arkadaşlar unutmamanız gereken durum şudur. Yani bir ayet veya bir sure herhangi bir kişi veya grup hakkında inmiş olsa bile sebeb-i muzulüm nüzul'ün, nüzulün değil de hükmün umumiliğine itibar edilir. Yani o hükmü o eylemleri kim yaparsa onlar da onun içerisine giriyor. Yani ayet şunlar hakkında indi dolayısıyla bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Yani böylesi bir şey kesinlikle Kur'an anlayışının dışında olur. Kur'an'daki bütün ayetler bizi ilgilendiriyor. O ayetler ister müminler hakkında inmiş olsun, ister kafirler hakkında olmuş olsun, ister münafıklar hakkında olsun, ister önceki toplumlar hakkında olmuş olsun, kim hakkında olursa olsun e, mutlaka o ayetlerde bize bakan bir boyut vardır, bir yön vardır. Ya ibret almamız isteniyor, ya ders almamız isteniyor, ya o eylemleri yapmamız veya yapmamamız veyahut bir hüküm bildiriyor orada. Yani bunun böyle olduğunu bilin şeklinde. Dolayısıyla biz Kur'an'daki bu iki sayfa arası, iki kapak arasındaki bütün hükümlerden elbette sorumluyuz. Bunların hepsi bizi bağlar. Ve sebeb-i mezkurun iha meşkurun, fi kıssetin, tafil, taviletin uzun bir kıssada uzun bir olay da anlatılmış. Mimmemmuniha bunun kapsamındandır. Ennesne kapsamındandır şu olay. Yani şu anlatılacak olay. Ennesneyle iki sahabetin, iki sahabetin sahabeden iki iki kişi izdihama alama'in. Bir su üzerinde, bir su konusunda yetişmişler. Herhalde su alma veya su verme konusunda. Ezal kefi gazveti belil mustali. Bu durumda benim mustali gazvesinde söz konusu olmuş. İki sahabe birbirleri itişmişler. Feshajı ahduhume ala khare. <gülüyor> Sahabilerden birisi diğerinin kafasını kırmış yani bir sunüvetinde. Fedaal <gülüyor> meşcücu. Kafası kırılan bağırmış çığırmış. ya el ansar. <gülüyor> Ey ensar topluluğu diye bağırmış. Veshajı yal el muhacirin. <gülüyor> Kafası mı ise Kafayı kıran ise, ey muhacirler topluluğu diye bağırmış kendi adamlarına, kendi arkadaşlarına. Bunun üzerine Fakar Abdullah, Abdullah bin Übeiy bin Abdullah bin Übeiy bin şunu söylemiş: Ma hak taala anhu min kavli Cenab-ı şu sözünde de ifade ettiği gibi, ondan haber verdiği gibi, şunları da söylemiş: Ra tufiku men an Rasulillahy hatta yinfdu. Allah'ın Allah Resulü'nün yanında bulunanlara infakta bulunmayınız. Biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye muhacirler hicret ettiğinde muhacirler Arkadaşlar sizdeki metin yanlış yani muhtemelen yanlış metin konulmuş. Siz bunu videodan takip edeceksiniz. Yani videodan takip edeceksiniz. Bir de yetkililere söyleyeceksiniz. Yani bana yani ders saatinde niye bunu söylüyorsunuz ki? Ders saatinden önce, gününden önce bu metinlere bakın. Bu yanlış bir metin ya. böyle bir şey olur mu? Yani o zaman şöyle yapsınlar. Yani bütün metinleri yerleştirsinler sisteme hangi süre, hangi ayetler işlenecek o şekilde onlardan bilgi alın. Yani bizimle alakası yok bu işin. Tabi bunları siz herhalde seyrediyorsunuz. Yani video video kayıtlarında. Yani video, video kayıtlarında vardır bu. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Bunların yanlış olarak sisteme yanlış yüklendiğini yani hoca işte münafikum süresini şey yaptı, işledi. E biz zaten onlara da onu gönderdik, o metni gönderdik. Yani muhtemelen o geçen seneki metinler olabilir, daha önceki metinler olabilir, bilemiyorum. Yani zaten dikkat ederseniz e, şu anda 10. üniteyi işliyoruz. E, Enfal süresi olması mümkün değil. Çünkü e, her üniteyi ilk iki, iki cüzden şey yapıyoruz yani bu 20. cüz ee, onları söyleyin değiştirsinler onları söyleyin değiştirsinler daha sonra videodan tekrar takip edersiniz evet <gülüyor> yine Abdullah bin Übey bin Selül diyor ki bu, bu kişi zaten e, onları değiştirsinler önceki metinler mutlaka değiştirilsin onu söyleyin yetkililere onlar eski metinleri, yeni metinleri yüklesinler. Ve münafıkların reisi, bu münafıkların başı, en tehlikeli adamlardan birisi Abdullah bin Übey bin Selul. Bir de şunu söylemiş, Le yukhri cennel a'zü ha ele ezel. E, şerefli olanlar, zelil olanları elbette o Medine'den çıkaracaklar. Bu sözleri söylemiş. Bu münafık, münafıkların reisi şerefli olanlar, aziz olanlar, değerli olanlardan kendi nefsini kastetmiş. Ve daha başka çirkin sözler söylemiş. Bunlar tabi ayetlerde yer almıyor. Sadece Cenab-ı Hak bu kadarına yer vermiş. Bunun üzerine bu tür konuşmalar yapmış bu Abdullah bin Übey bin Selul فَسَمِعَهُ زَيْدُ اِبْنِ Sahabeden Zeyd bin Erkan bunu işitiyor. Ve nekale zalike ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bunu Peygamber Efendimiz'e naklediyor. Felame Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme abdellahi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Übey bin Selül'ü kınıyor. Sen ne yapıyorsun ya, niye böyle konuşuyorsun diyor. Fehalefe. Abdullah bin Übey bin Selül ile yemin içiyor. Maale şey en bu konuda hiçbir şey söylemediği konusunda yemin içiyor. Fettühime bu durumda Zeyd, yani sahabeden olan bu kişi Zeyd bin Erkan da itham edilmiş oldu bir nevi yalancılıkla itham edilmiş oldu. Ferizel Allahu Teala Cenab-ı hemen şu ayetleri indiriyor. İzağa ekel bu münafıkun süresini ta ve o mincayete sonuna kadar indiriyor tasdîkan Zeyd'in ve tekzîb Abdullah ibn Ubeyd'in. Cenab-ı Hak bu ayetleri indirmekle Zeyd bin Erkam'ı tasdik ediyor. Abdullah bin Übey bin Selül'ü de yalancı olduğunu e, ortaya koyuyor. Ve münâsabatu hâzi süreti limen kableha bu sürenin kendinden önceki sureyle münâsabetine gelince emmehu lem mâkâne sebebü'l-infidâdi em semâ'il hutbeti. Hutbeti, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte hutbe verirken, e, hutbe verdiği esnada bir şey geliyor, e, bir e, e, bir şeyler satan bir adam geliyor, bir şeyler satıyor, bağırıyor işte, bazen köylere, mahallelere gelen var ya, e, bir şeyler satan o kişilerden birisi, hemen sahada hutbeyi bırakıyor, Hz. Peygamber tek başına kalıyor. sahabenin büyük bir çoğunluğu, o bir şeyler satan adamın, mesriften çıkıyorlar, onun yanına gidiyorlar. İşte bunu, bunun üzerine e, dağılınca e, bu şekilde, önceki sürede anlatılıyor bu. E, onlar dağılınca e, burada da yani onlar dağılıp Hazreti Peygamberi yalnız bırakır, bırakınca e, onların bu yalnız bırakmalarıyla münafıkların bu şekildeki sözleri arasında bir irtibat kuruyor müfessir. ربما كان حاصلًا bir de münafıklardan hasıl olan bu tür sözler biraz önce anlattığımız işte Müslümanları kınayıcı, biz izletteyiz, izlett olanlar zelil olanları çıkaracaktır gibi sözler söyleyince ikisi arasında bir münasebet söz konusu olduğunu söylüyor müfessir. Ve tabahum nasun kesirun mine'l ve bu şeyde eee hutbe dinlendiği esnada eee bir satıcı gelince, müminlerin çoğu bu şekilde e, o satıcının yanına gidiyorlar, onun huzuruna gidiyorlar, peygamberi terk ediyorlar. Ve zarikel sururihim bil ayiril leti kadimet bil miyreti, miyre denilen bir yerden gelen e, kervanla, kervandaki satılık eşya ile sevmeleri sebebiyle, sebebiyle böylesi bir durum oluyor. Yani bir önceki sürede, iskenderakta <mülüyor> mecâatin bu tam öyle vakti, acıkma vakti söz konusu olmuş. Tam öyle zamanı. İşte e, gelin işte yiyeceklerden şunlar var, meyvelerden şunlar var, sebzelerden şunlar var. E, sahabiler de mescitte Hazreti Peygamber'in hutbesini bırakıp koşuyorlar. E, bu e, önceki süreyle bu süre arasında böyle bir bağlantı duruyor. Câ e zikrül ve mâhim âleyhimin kerameti ehl-i imani. Eee hu bir kaba Ali Dolayısıyla bu süre bu önceki süre bu satıcı satıcıdan dolayı kutbeyi terk edenlerle münafıkların Müslümanlara karşı Çirkin sözleri çirkin sözlerinden dolayı bu ikisi arasında bir irtibatım olduğu söz konusu ve, ve Cenab-ı Hak burada münafıkların çirkin fiillerini o e, satıcıların e, Hazreti Peygamberi terk etmesinden sonraki olayla irtibatlandı, irtibatlandırdı diyor müellif Ve kavlihim, münafıkların şu sözüne gelince La tunfiku ala men'inde Resulullahi hatta yenfeddu Peygamberin yanında bulunan sahabelere. Yardımda bulunmayınız ki dağılıp gitsinler. Yani feddu dağılıp gitsinler. İz kanuhum ashab ve envalin. Çünkü e, o infakta bulunanlar mal mülk sahibiydi. Yani ensar mal mülk sahibiydi. Muhacirlerin hiçbir şeysi yoktu. Vel muhacirûne fukarâû. Muhacirler de fakirlerdiler. Gatterekü envalehum ve metâcilehüm. Hiç şüphesiz onlar mallarını... Ve ticari eşyalarının hepsini terk ettiler. Ve Hâcelü Lillahi teala, Allah için hicret ettiler. Gâlu Neşhedü ee, Ayette geçiyordu ya biz yemin içeriz ki Yecri Mecrel yemini Bu Neşhedü ifadesi yemin manasındadır. Yani ben şahitlik ederim ki. Yani ben yemin içerim ki manasındadır. Ve li zâlike tulukkiye bima yü telakka bihir kasem İşte bununla yeminin ifade edilmiş, edilmiş olduğu şey ifade edildi. Yani e, neşhedü demek, eşhedü demek, neşhedü demek, e, vallahi billahi tallahi şeklindeki yeminlere mukabil gelmektedir. Ve keza fi'ul yakin, e, yakin fiili de aynı şekildedir. Ve alimi yecri vel, ilmi yec -vel ilmi, evet vel ilmu yecri mecral kasem. Bıqûlühi kavlihi kele resulullah. İnne resulullah ifadesi de Nasıl? Le, Resulullah oradaki lam, o teekid hiç şüphesiz ki sen yani Allah'a yemin olsun ki Allah'ın peygamberisin. Oradaki lam, yemin manasını ifade ediyorsa aynı şekilde neşerli ifadesi de yemin anlamını ifade ediyor. Ve aslu şehadeti en yuva el lisanu el kalbe haza bin nutki Bu söyledikleriyle Diliyle söylediklerinin kalbiyle uyuşmasıdır. Şahadetin aslı budur. Yani yeminin aslı gerçek manası şudur. Söylediklerinizle kalbinizde tuttuğunuz, kalbinizden inandığınız gerçeklerin aynı olmasıdır. Ve özellikle bir yokti bu da itikat da olur. Fekse behumullahu ve feda hhum yemini böyle değildi. Yani yemin içiyoruz diyorlar ama gerçek manada bir yemin değil. Bunun üzerine Cenab-ı Hak fedaha daha rezil rezil etti. Onları rezil etti. Bir kavli şu sözüyle: Vallahu hu yashadu inna minafiquine Allah münafıkların elbette inkarcı olduklarına, yalancı olduklarına, yalan söylediklerine yemin içiyor, şahitlik ediyor. Ey lam tuwati Ne demektir yani bu? Onların kalpleri kalpleri ile lisanları seni tasdik etme konusunda örtüşmedi, uyuşmadı. Yani kalpleri başka, dilleri başka. Ve tekadduhüm enneke gayru rasul. Onların itikadı neydi? Sen peygamber değilsin. Fehum kazibun 'indallahi ve 'indam. Khabru halal. Hiç şüphesiz dolayısıyla bunlar hem Allah katında hem de Onların durumunu tecrübe edenler katında yalancıdırlar. Peygamber de biliyordu, sahabe de biliyordu ki bunlar yalan yere yemin içiyorlar ama bazı saf insanları aldatıyorlardı. E zaman zaman Hazreti Peygamber'e de bu şekilde yemin içiyorlardı ama Peygamber sesini çıkartmıyordu. Çünkü dese ki, işte siz yalan söylüyorsunuz o zaman diyecekler ki bak adamlar inandıkları halde Peygamber böyle böyle diyor. Yani Allah kimseyi münafık etmesin el kazibun inde enfusihim ve da e, onlar kendi nefislerinde kendi benliklerinde de yalancıdırlar. Yani dilleri söylüyor ama asıl olan kalptir. Kalpleri yalan söylüyor. Dolayısıyla onlar kendi nefislerinde de yalancıdırlar. Iskan yahtaqidun enne kavluhu inneke leresulullah kezibun. Çünkü onlar şuna inanıyorlardı. Inneke leresulullah leresulullah kezibun sen Allah'ın peygamberesin sözü yalandır yani buna inanıyorlardı. Bunun yalan olduğuna inanıyorlardı. Yani diyorlardı ki dilen söylüyorlardı ama aslında Hazreti Peygamber'in Allah'ın resulü olduğuna inanmıyorlardı. Ve cah'e beyne şehadetihim ve tekzibihim kavluhu taala. Onların yeminleri ile yalancılıkları, inkarcılıkları arasında şu sözleri şu sözler geldi. Cenabı Hakk'ın şu sözü geldi. Allahu alemu inneke arası rasul. Cenab-ı Hak hiç şüphesiz şunu söylüyor ki, diyor ki, hiç şüphesiz Allah senin elbette onun peygamberi olduğunu biliyor ve buna yemin içiyor. İzanen ennel emre kemale lefezu bi min kevnihi Resulallahı hakkan yani şunu ifade etmek için Cenab-ı Hak şunu söylüyor. Ennel emre izanen bildirmek için, ifade etmek için ennel emre hiç şüphesiz ki durum كَمَا لَفَذُوا Onların ifade ettiği gibi مِنْ كَوْلِهِ رَسُولَ اللّٰهِ Yani evet sen gerçekten Allah'ın peygamberisin. Bunu, bunu söylüyorlar. Cenab-ı Hak da diyor ki evet Allah da sözleri doğru ama kalpleri eğilir. Kalpleri yalan söylüyor. Söz doğru. Bunu ifade etmek için getirildi. Vallahu يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولُهُ ifadesi. Velem tehti hazi cumletu li tuwhime li tuwhime haza kezibun. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesi, vallahu ya'lemu inneke leresul ifadesi, onların bu sözünün, bu sözlerinin yalan olduğunu ifade etmek için getirilmedi. Sözleri doğru. Bunu ifade ediyor. Bak ne için get getirildi? Sadasatil <gülüyor> emre beyne huma li yedura zalika tebehme. Bu Sözlerinin doğru olmadığı konusundaki şüpheyi kaldırmak için Cenab-ı Hak dedi ki ''Vallahu yâlemu innekele resûlu'' Evet, Allah biliyor ki sen şüphesiz Allah'ın peygamberisin. Sizin söylediğiniz doğru. Yani buradaki mana şu arkadaşlar. Söyledikleri doğru, sözleri doğru ama kalpleri yalan söylüyor. Kalben inanarak söylemiyorlar. Söz doğru, evet. Çünkü zaten Cenab-ı Hak da dedi ki, evet. Allah da şahitlik ediyor ki, sen Allah'ın Resulü söyl, fakat velâkinnallâhe e, yeşhedü innel münafıkîne le kâzîn. Evet. Allah münafıkların da şahitlik olduğuna, e, ki inkarcı olduklarına, yalan söylediklerine, yalancı olduklarına yemin içiyor. Yani söz doğru, söyledikleri doğru ama kalp, kalpleri yanlış. Kalpleri başka bir şey söylüyor. Dilleri başka konuşuyor, kalpleri başka konuşuyor. Evet. <gülüyor> İttah hazu <eymanehün."> yeminlerini edindiler. <gülüyor> Sen ma şahadetülüm tilke imanen. Cenab-ı Hak onların buradaki ayet-kelimede geçen şahadetlerini sözü geçiyordu ya diyor. İzaca kerminafikuyu ne? Galu neşhedu, innekel Rasulullah. Biz yemin ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Biz buna şahitlik ederiz. <gülüyor> Yeminlerini edindiler. Cenab-ı Hak onların şehadetlerini yemin diye e, Çünkü zaten onlar yemin içiyorlar. Şahitlik, yemin etmek. Biraz önce de söylemiştik. Ve karar cumhur eymanehüm, eymanehüm şeklinde okunmuş. Bir <gülüyor> hamzet'i Cemu, yeminin, yemin kelimesinin cemidir bu iman. velhasem kesriha yani e, imanehum şeklinde okunmuş. mastaru amene e, amene'nin mastarıdır. Yani imanlarını edindiler, imanlarını kalkan edindiler. Yalan yere yaptıkları iman vardı ya, o imanları dille imanlarını kalkan ediler. Kalpleri zaten inanmamıştı. Ama bu Cumhur ulema iman şeklinde okunmuş. Velamaze <gülüyor> keannehum kazzibune Cenab-ı Hak onların yalancı olduklarını, inkarcı olduklarını ifade edince, bildirince etba'uhum mucibi küfrihim. onların bunun peşine, onların yalancılıklarını ifade ettikten sonra onların küfürlerinin gerekliliğine ise onu o ayetlerin peşine getirdi. O neymiş? Ve huwa ittihazu eymanihim cunneten tastatirune biha. O da şudur. Yani küfürlerinin gereği şuydu. yeminlerini kalkan ediniyorlardı. Ve o tastatirune biha o yeminle, o yeminleriyle, o şahadetleriyle, yalan yere şahadetleriyle gizliyorlardı kendilerini. İstetere gizlenmek. Ve yazubuna biha an enfusihim kaf ediyorlardı kendi nefislerinden. Envalihi mallarından bir takım beraları def ediyorlardı bu şekilde yemin içeri evet, çünkü biz de Müslümanız diyorlar. Kemal ve bazı şuara bazı şairlerin dediği gibi ve ma bu ilal İslam onlar İslam'a intisabetmediler İslam'a girmediler illa risavni di en la tesula ancak e, kanları akmasın kanlarını kanları heder olmasın dökülmesin diye İslam'a girdiklerini ifade ettiler. Demin eymanihim onların yeminlerindendir. Eymanu Abdillah. Abdullah bin Übey bin Selul'un en başta o münafığın yeminleri. Yemin yemeni ki demek ki en başta o yemin etmiş. Ee, sonra مَا مَا ve men halefe nahum min kavmihi ennehu ma qala ma nakaluhu Zeyd bin Arkama ile Resulullah sallallahu aleyhi Sonra onunla birlikte olan ve olan diğer kişilerin yeminidir ki eee emnahu ma demedi yemin ediyorlar ki diyorlar ki hayır bizim reisimiz, münafıkların reisi, bizim efendimiz, önderimiz, liderimiz böyle bir şey demedi. Yani eee ellezî nakalehu Zeydûn mâ nakalehu Zeyd bin Erkam Zeyd bin Akrem'in nakletmiş olduğu şeyleri hayır demedi. Eee bir sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberimize naklettiği Zeyd bin Erkam'ın "Câlu tilke el-îmâne cünneten min el e, bu yeminlerini kalkan edindiler, ölümden e, korunmak için. Ve kalette dehak, tabiinden dehak diyor ki, taqazu halifehum billahi Yeminlerini biz sizdeniz, Allah'a yemin olsun ki biz sizdeniz diye yemin ettiler ve bu. E, yeminlerini bu şekilde ifade ettiler diyor. Ve kâle petâde kullemâ zâhâre şeyhüm minhum yûcibû muâkazeteh'in kendilerini hesaba çekecek bir şey onlardan zuhur ettiğinde, ortaya çıktığında halafu u kâzibîne ismeten li'en valihim ve dima'ihim yalan yere yemin içtiler ismeten li'en ve dima'ihim mallarını ve kanlarını korumak için Yakala <gülüyor> Süddiyu cünneten min terki salatı aleyhim izamatu. Süddi de diyor ki namazı terk etmelerinden dolayı bir namazı terkleri sebebiyle terk ettikleri için bu yeminlerini bir kalkan edindiler. Izamatu <gülüyor> yani öldüklerinde onların üzerine namaz namaz kılınmasın kılınmasını engellemek için böyle yemin iştiler. Yani yemin ettirek ki biz de Müslümanız. Yani onların da üzerine namaz kılınsın da ya bunların münafık olduğu ortaya çıkmasın. Yani öldüklerinde üzerlerine kılınacak namazın terk edilmesinden sakınmak için yemin ettirirler. Yani terk etmesin Müslümanlar o namazı mutlaka kılsınlar. Fesaddu yüz çevirdiler. İ'aradu deriz. Yüz çevirmek demektir. İ'aradu ve du yüz çevirdiler. Yahude ve müşrikin anit duku Yani bunlar hem kendileri yüz çevirdi, hem Yahudileri çevirdiler, hem hem de müşrikleri İslam'a girmekten yüz çevirdiler. Zarke ey zarke halifi halifül kazibu, bu yalan yere yemin eden kişi, yalan yere yemin etme yemin eden kişi, basaddu ve yüz çevirtme haktan, hakikatten, İslam'dan yüz çevirme el muktediyani lehum su el ameli bu iki durum yani yaran yere yemin etme bir de insanlara yüz çevirtme haktan, hakikatten çevirme meselesi bu ikisi el muktediyani lehum onlara gerektiriyor su el ameli kötü bir sunun sonucu gerektiriyor kötü ameli gerektiriyor ki bir sebebi imaninin sümme kufriyum. Önce iman etmeleri, sonra da inkar etmeleri sebe sebebiyle amellerinin kötü olduğunu ifade ediyor. Bu iki durum. Hem yalan yere yemin etmeleri hem de insanları yüz çevirtmeleri. Ve kâle İbn-i i̇bn Atiyye diyor ki Zâlike işaretun ilâ fî'lillâhi bihim fi fî fedîhatihim ve tevvîhihim zalike ifadesi ayette geçen zalike ifadesi Cenab-ı Hakk'ın onları rezil etmesine ve kınamasına yönelik bir ifadedir. Ve yuhtemelu entekûnel işaretu ila su-i Ve şuna da, diyor ki bu ifadenin şuna da e, e, yönelik olması muhtemeldir. E, onların işlediği amellerin kötü olanlarını ifade etmek için. E, bu zalik ifadesi kullanılmıştır ayette. Fel-ma'na, yani ayet kelimenin anlamı şudur. Sa'e sa ameluhüm bi'en keferu inkar etmeleri sebebiyle onların amelleri ne kötüdür? Bu yaptığı işler ne kötüdür? Vekale Zemekşari'yi müfessir Zemekşari'de şöyle diyor Zalike Zalikel kavlu şahidu aleyhim bi ennehum esve'un nasi amalen bi sebebi ennehum amenu sümme keferu. Bu söz onlara şöyle şahitlik ediyor ki bi ennehum esve'un nasi amalen onlar İnsanların amel yönünden en kötü olanlarıdır. Bir sebebi Önce iman ettiklerini söylediler. yalan yere tabii bir iman, sonra küfrettiler. İşte bu önce iman etmeleri, sonra küfretmeleri sebebiyle, sebebiyle insanların en kötüsü olmalarına yöneliktir. Bu bu söz. Zalik. Avila ma wasafa min halihim fil nifaq wal kezb wal istiqfa wal iman. Veyahut da diyor ki bu zalî ifadesi şunu ifade etmektedir. Şunu ortaya koymaktadır. Onların nifak, yalan, alaya alma ve iman konusundaki iman konusundaki iman etmedikleri halde iman etmedikleri halde biz de iman ettik diye imani değerleri hassa almaları, yalan söylemeleri, münafıklık yapmaları konusundaki durumlarını ortaya koymaktadır. Ey bir sebebi annehum aamenusun Yani bütün bunların sebebi, onların önce inandık deyip, sonra da inkarcı olmaları sebebiyledir. Ve amenu aamenu, amenu kelimesinin anlamına gelince, ne taku bir kelimeti şahadeti, şehadet kelimesini söylediler, telaffuz ettiler. وَفَعَلُوا كَمَا يَفْحَلُوا الْمُسْلِمُونَ Müslümanların yaptığı gibi de bir takım ibadetler de yaptılar. سُنْ keferu Niye iman ettiler, önce iman ettiler, sonra küfrettiler şeklinde bir ayet-i yer alıyor ya. Niye Cenab-ı Hak böyle kullandı? Bunlar da dediler ki biz de iman ediyoruz. Müslümanların yaptığı gibi namaz kıldılar, oruç tuttular, işte hac yaptılar, başka diğer İslami ibadetleri yaptılar ama kalpleri iman etmedi. Amen'in manası bu, yani zahiren iman, görün iman ettiler demektir. Summe kefaro ifadesine gelince, ey Zahara kufruhum imana takobihi min Onların ifade etmiş oldukları sözler sebebiyle onların küfürleri ortaya çıktı. Sözlerin neymiş? İnkâne Muhammedin ma yakûluhü hakkan. Eğer Muhammed'in söyledikleri haksa, gerçekse, fenaḥnu şerun min hamir Biz Eşekten daha kötü, daha şerliyizdir, daha kötü yüzdür dediler. Eğer onun dediği haksa, yani bu şekilde çirkin sözler kullanırlar. Ve kavluhun ayet ma'u hazar raculu antuftha lehu kusuru kisra vakiesel. Başka ne söylemişler? Bir de münafıklar şöyle Müslümanlarla Hazreti Peygamberle alayedercesine şöyle demiştir. Ayet ma'u hazar racul. Bu adam arzuluyor mu, istiyor mu? Böyle mi? istekte bulunuyor. En, en tufteha lehu kusuru kisra ve kayser. Kisra ve kayserlerin e, saraylarının kendisine açılacağını, kendisinin oraları fethedeceğini mi zannediyor? Bu peygamber, bu adam. Bu adam derken peygamberi kastediyorlar. Bu şekilde çirkin çirkin sözler söylemişler. İşte bu Sunme kefer ifadesi, yani bu şekildeki sözlerinin küfür olduğunu söylüyor. Çünkü peygamberle alay etmek, bu şekilde peygamberi kınamak insanı küfre götürür. Heyhat ne kadar bedbahça sözler müellif, müfessir diyor. Ev taku bil imani endel müminine veyahut da diyor ki sünne kefer ifadesinin manası şudur neteku bil imani endel müminine müminlerin yanında imanı ifade ettiler ve bir küfri şeytanlarının yanında küfri ishal ettiler. Ev ve zâlike veyahut zâlike ifadesi fî men âmene sümme irtedde. Önce iman eden sonra da irtat eden kişiyle e, irtibattığı bir edattır bu. İsmi işarettir. zalike dedi işte bu. işte bunlar. işte bu adamlar. Ve izâ râitehüm tuğucu büke Onları gördüğün zaman onların bedenleri e, seni hayrette bırakır. El-Hitâbu l sallallahu aleyhi ve selleme. Ve izara-i hitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yöneliktir. Ebl-i İslam'ı'ya veyahut da bu ayetleri işiten bütün herkese yöneliktir. Ey lihusniha onların bedenlerinin güzelliği ve nedarat-iha göz alıcılığı ve ceharet i sözlerinin e, açık, böyle top top konuşuyorlar. Fekâne menzalluhüm yarûku onların görünüşleri güzeldi. Lâ mantıkuhum yahlu yahlu konuşmaları da tatlıydı. Ve şuhubhu bi'l hasabi onlar iki çürümüş bir kütük bir odun bir bir kütüğe benzetildiler. Liuzubi efhamihim ve ferag kulubihim min'l iman. Kalplerinin imandan boş olması ve sözlerinin tatlı olması sebebiyle ee, içi boş kerestelere. içi çürümüş, içi boş ama duvara yaslamış. Uzaktan baktığınız zaman evet bir kütük gibi görünüyor ama içi boş, boş, çürümüş bir ağaç. Bir, hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bu yüzden e, onlar kaşak, oduna benzetildiler. İçi çürümüş, hiçbir şeye yaramaz bir oduna benzetildiler. Ve lem yekun hatta ceala müsnedeten iler <gülüyor> haiti ve o odun da ancak bir duvara yaslarsanız bir iş görür, bir bir duvara yasla, yaslarsanız bir odun olarak görünür. yoksa bir yerde kullanamazsınız. Zaten içi tamamen çürümüş, sadece dış kabuğu var böyle bir görünümü var. La intifa biha ondan faydalanmak mümkün değildir o odundan. Yen iza çünkü bir çatıya veya bir tavana konulsa el mekaniyun tefa biha veya e, kendisiyle kendisi sebebiyle yani o odun sebebiyle bir çatının bir tavanının Yükselteceği bir noktaya konsa, bir tavanı yükseltmeye kalksanız, tavan yapmaya kalksanız, ve maizakane, gayre müntefâın biha, şu kadar var ki onunla bir fayda sağlanmaz. Fena tekunu mühmereten müsnedeten ilerhi tan. Çünkü o sadece bir duvara dayan, dayandırılmış, ihmal edilmiş, içi bomboş bir küttürdür. Ev murkaten erdi veya yere atılmış, değersiz bir odun parçasıdır. Ev sufifet de dizilmiş, yere atılmış bir odun parçasıdır. Em bir bil hasab ve da yine bunlar çürümüş bir oduna, bir keresteye benzetildiler. Elleti esna ki gakat üstiden iler <gülüyor> haytan. Yani put put put put olan, kut olan e, odunlara benzetildiler. Odunlardan da putlar var ya, işte uzaktan baktığınız zaman sanki bir bir şey varmış gibi görünüyor. Ama fakat üst niddet ile hiç şüphesiz o, o put bir duvara yaslandırılmış orada duruyor. Çürümüş, içinde hiçbir şey yok. Ne fayda verebiliyor, ne zarar verebiliyor. içi boşalmış bir odun, bir kereste parçasına yapılmış bir put gibidirler. Ve hıvevek ile denilmiş ki el cümletü teşbihiyyeti yani bu teşbihi ifade, bu teşbih cümlesi, yani o münafıkların çürümüş odunlara duvara yaslandırılmış, çürümüş odunlara benzetilmesi ifadesi vasfun lehum bil cübni vel kavari. Onların zayıflık ve korkaklıkla nitelenmelerine yönelik bir özelliktir. Ve yedullu aleyhi buna delalet ediyor. yahsabune kulle seyhatin aleyhim bu şu ifade yani yahsabune kulle seyhatin aleyhim ifadesi bunların evet korkak olduklarına ve zayıf olduklarına delalet ediyor. Fi mervdi al bu birinci mefur. Birinci mefur kuchsudun müstenneda'tun demişti ya. Fi mervdi mefurusani liyhasabûne. Liyhasabûne de liyhasabûne küllesi liyhasabûne küllesi hatin aleyhim de bu da ikinci mefur oluyor. Kuchsudun müstenneda'tun birinci mefur. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ de ikinci mefhul oluyor. اَيْا وَاقِيَةٌ عَلَيْهِمْ yani kendi üzerlerine gelen, kendi üzerlerinde vuku bulan her sayhayı kendilerinin aleyhine zannediyorlar, kendileri için zannediyorlar. Yani birisi bağırsa zannediyor ki benim için bağırdı. Birisi bir ayet geldiğini söylese zannediyor ki ayet geldi bizim bu çirkin durumumuzu ortaya koydu. Bizi münafık olduğumuzu ortaya koydu. Veya birisi işte bağırsa hemen bunu kendi üzerlerine alıyorlar. Bundan dolayı Cenab-ı Hak onları يَحْزَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ aleyhim ifadesiyle ifadelendirdi. وَذَالِكَ لِجُبْنِهِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرَّعْبِ Bu onların kalplerinde olan şeylerden dolayı bir korku taşıdıklarını ifade etmektedir. قَالَ مُقَاتِلْ mukatil. mukatil diyor ki bu da tabiyle müzat. Kanu meta semio biniştani dağletin bir kayıp için e, çağıran bir kişi söz konusu olduğunda, el siyahan veya bağıran bir kişi söz konusu olduğunda, bir evetin, lecin kane herhangi bir noktadan ev uch bir binuzuli vahyin veya hatta vahyin indiği ile ilgili birisi bağırsa, taret ukuluhum onların akılları uçar. Hatta yetkine zarike. Ha işin e, durum ortaya çıkıncaya kadar. Ve yakune fi gayri Hatta yeskune zalike ve yakune fi Yani onların e, durumlarının dışında oluncaya ve e, iş sakinleşinceye kadar onların akılları başlarından gider. Bu bizim hakkımızda mı acaba? Ha, işi anlarlar, kendi haklarında olmadığını o zaman rahatlarlar. Ve kanu yakafune en yünezil Allahu Teala fihim ma tubahu dimahum ve walhum. Ve kanu idiler yakafune korkuyorlardı en yünezil Allahu Teala fihim Cenab-ı Hak'ın onlar hakkında indirmesinden ayet indirmesinden korkuyorlardı <Sessizlik> ma tubahu bhih dimah dimahum ve walhum. Onların kanlarını ve mallarını mübach kılacak. Yani bunları öldürün, bunların mallarını alın diye bir ayetin indirmesinden de korkuyorlardı. Bellallah Farahu Teala Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e haber verince bir adada tih onların düşman olduklarını Hazreti Peygamber'e haber verince emrehu bir hazarih yine Allah peygambere onlardan sakınmalarını emretti. Peygamberimize dedi ki fahseruhum onlardan sakın. Humul adu onlar düşmandır, senin düşmanındır, ümmetinin düşmanındır, dininin düşmanıdır onlardan sakın. Fe la yasiku bi harme onlara dostluk göstermek uygun değildir. Ee, hem peygambere hem peygamberin ümmetine münafıklarla dost olmayın dedi. Vela bilini kelamihim. Onlarla yumuşak da konuşma. Konuşmayın diye Cenab-ı Hak peygamberine, o peygamberin şahsında bize de emretti. Ve katelehümullah ifadesinde gelince kelimetü zemmin ve tevvihim. Bu ifade kınama ve azarlama ifadesidir. Ve men katelehullahu fevhe Cenab-ı kim hakkında bu kınayıcı ifadeyi kullanırsa Allah kimi katlesin Cenab-ı Hak kimi katlesin demişse o mağluptur yenilmiştir. Lennehu Teala çünkü Cenab-ı Hak Huvel Kahirul külli mu'anidir. Her inatçının üzerinde her türlü egemenliği El Kahir her türlü egemenliği yürüten varlıktır Allahu Teala. Ve keyfe istifhamun keyfe e, istifam edatıdır. Ey keyfe yusrafunal hakki ve la yarauna ruste enfusihim. Nasıl oluyor da haktan döndürülüyorlar, dönüyorlar, e, dönüyorlar. Ve la yarauna ruste enfusihim kendi benliklerinin e, hidayetini görmüyorlar. Kendilerini hidayete sevk edecek hususları, ayetleri, iyilikleri, güzellikleri görmüyorlar. Nasıl oluyor da haktan dönüyorlar? Ali İbn Atiyye'de ve en yakune enna zarfe enna ifadesinin zarf olması mümkündür. Bir katlehum, katlehum kelimesi için yani kenne ucala sanki cenan şöyle demiş oluyor. Atelehumullah keyfe inserafu asulifu. Allah onları kahisset. Nasıl oluyor da dönüyorlar, vazgeçiyorlar veya döndürüldüyorlar? Yani feraykunu fi hazel qawli istifhamun ala haza burada bir bu anlamda bir soru işareti yoktur. Bu e, enna ifadesi keyfi anlamında bir zarftır. İnteha. Velamma sabaka fi ilmi Taala Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminde ifade edildiği gibi ennehum la yu'minuna hiç Şüphesiz onlar kesinlikle inanmayacaktır. Selva beyne istiğfarihi lehum va ademihi. O yüzden Cenab-ı Hak bunların kesinlikle iman etmeyecek. Yani ezeli ilmiyle bildiği için <gülüyor> Hazreti Peygamber'in onlara istiğfar yapmasını veya yapmamasını müsabit tuttu. İstersen yap, istersen yap. Allah zaten kabul etmeyecek. Yapsan çıkar, yapmasan çıkar. Geleyim. Ve haka Mekki yunennehu aleyhissalatu vesselam. Mekki bin e, Ebi Talip e, bu da tabiinden e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle rivayet etmiş Kâne istâfale lehum onlara istiğfarda bulunmuş لِنَّهُمْ أَسْهَلُ لَهُ الْاِسْلَامِ Çünkü onlar Müslümanlığı ishal ettiler. Yani biz de Müslümanız dediler. Hazreti Peygamber de bu yüzden onlara istiğfarda bulundu. İstiğfar etse bir anlamı var mı? Yok. Etmese bir anlamı var mı? Yok. وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ i̇bn Abbas dedi ki نَذَرَتْ hazihi, بَعْدَ قَوْلُهِ تَعَالَ fi berâate e, bu Cenab-ı Hakk'ın berâat süresindeki şu sözünden sonra nazil oldu. İn testağfirel lehum segaîne merreten 70 kez onlar için istifade bulunmuş olsam da yine Allah onların e, senin e, tevbeni kabul etmeyecektir. Ve kavli u aleyhissalatu vesselam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle demiş. Sefa estağfiru lehum ziyadeten ala sebaîne. Ben 70'ten fazla yetmişten daha, daha fazla onlara istiğfarda bulunacağım ee, dedikten sonra bu ayet kelime, fe nezere ayetü, bu ayet kelime inmiş. Fe yapka li istiğfari çünkü Artık burada istiğfarda bulunmaya hiçbir e, vesile, hiçbir vasıta, hiçbir sebep kalmamıştır. İstiğfar etse de ayet kelime açık, istiğfar etsen de etmesen de müsaadedir Allah onları bağışlamayacaktır. Niye? Çünkü onlar ölme zamanlarına kadar, öldükleri ana kadar e, münafıklarını devam ettirecekler ve münafık olarak ölecekler. Dolayısıyla sıfırın burada hiçbir anlamı yok. Hümillezine <gülüyor> yakulûne bu ifade ise Hümillezine <gülüyor> yakulûne <bu> ifadesi ise İşaretun ilâ ibni selûle ve men vafakahu min kavmihim bu ifade yani Hümillezine yakulûne ifadesi hem Übeyi Abdullah bin Übeyi bin Selül hem de ona kalminden ona e, uyan kişilerle kişilere, kişilere işaret etmektedir. Saffha ahlamhum fi anhum zannu anna risq al muhajinna bi Onlar e, düşlerinde e, hayallerinde aptalca e, davrandılar. Şöyle düşünüyorlardı onlar. Fi anhum zannu onlar şöyle düşünüyorlardı. Enne rizkal muhacirine biyedi. Zannediyorlardı ki muhacirlerin rızkı onların eliyledir, Onların sebebiyledir. Ve ma'al muennaza Bunun Allah'ın eliyle olduğunu, Allah'ın güç ve kuvvet ve kudretli olduğunu bilmiyorlardı. Latunfihu ala men ifadesine gelince, imkan Allahu Teala hakna sözü Her ne kadar Cenab-ı Hak onların sözlerini eee anlattıysa da fakavluhum ala men inde resulullah yani şu sözü e, onların şu sözü men inde resulullah ala sebebi hüzii yolu, peygamberin yanında bulunanlara infakta e, bulunmayın diye söylüyorlar diye onlar e, pe peygamberin yanında bulunanlara natun fi ku ala men inde resulullah cenab-ı hak bu ifadelerinin alay yolu alay, alay yolu olduğuna, e, olduğunu belirtiyor. Ke Ya eyyühellezi nüzdile aleyhiz zikr innekelemecnun Onların bu sözü şu söz gibidir. Ya eyyühellezi nüzdile aleyhiz zikr Ey kendisine Kur'an'ın zikrin indiği kişi innekelemecnun <gülüyor> hiç fesiz sen delisin. Bu söz nasıl bir kınama, nasıl bir alay etme anlamını taşıyorsa La tunfiku ve ala indemen Hal onun Rasulullah sözü de aynı şekilde bir alaya almayı, bir küçümsemeyi ifade ediyor. Onların o münafıkların sözleri. <gülüyor> Evlikevni ceru endum mecel laibi. Yahut da bu söz onlarda onlardan bir oyun, bir eğlence olarak ortaya çıkmıştır. Ey yu ve marufun bi taqa hazellefse aleyhi. Halbuki Cenab-ı Hak onlar bu sözü hangi maksatla söylemişlerse Cenab-ı Hak bu sözün e, söylenmiş olduğu niyeti her şeyi biliyor. Biz zira lakanu mukriine bir risaleti masadere ma minhum masadere. Ma Şayet onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini e, benimsemiş olsalardı ki masadere minhum masadere ma yani e, onlardan ortaya çıkan e, bütün bu sözlerden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletini kabul etmiş olsalardı böyle bir şey söylemezlerdi. Fe zahiru yantiku bi yentihu binefsi zâlikellefsi Burada görünen durum şudur ki onlar bu lafzın bizzat kendisiyle bizzat aynısıyla konuşmadılar. Velakinnehu teâla abbere zâlike hanı sallallahu aleyhi ve selleme ikramen lehu ve icralen yani burada müfessir diyor ki bu ayet kelimede şu ifade yer alıyor. La tunfiku ala men'inde Resulillah ifadesi yer alıyor ama müfessir diyor ki muhtemelen diyor bunlar aynı ifadeyi kullanmadılar. Cenabı Hak la ala hazel recul mesela böyle bir bu adama şu adama ve, ve men nehu onunla birlikte olanlara infakta bulunmayınız gibi bir ifade kurup kullandılar. Ama e, Cenab-ı Hak Peygamberine değer verdiğinden dolayı ikramen, bakın ikramen lehu ve icralen onu ücretmek için La tüm fükü ala men'ende Resulullah ifadesini kullandı. Onların kullanmış olduğu çirkin ifadeyi kullanmadı. Güzel bir teslim burası. Bakara el-Cumhur, Gen-Feddu, e, Cumhur bu şekilde okumuş. Ey-yete ferrak uan yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından dağılsınlar, dağılsınlar. Bunlara infakta bulunmayın ki bunlar bu muhacir denilen kişiler dağılsın, gitsinler. Vel fadru biysa yem yem feddu min infadda al aynasında değişen bir şey olmadı. Feniye taamun, feniye taamun. Yiyecekleri bitsin, kendisin yok olsun. Olmasın manasında. Yani adam yiyeceğini, kabını, kaçarını, hiçbir şeyini bırakmadı. Nefede bitirdi demek Adam yiyeceğini bitirdi. Bunlara da bir şey vermeyin, yiyecekleri bitsin. Ee, tabiri caizse, yani çıksın gitsinler, defolup gitsinler, bu peygamberiyle terk etsinler, bizim şehrimizden de gitsinler şeklinde bir ifade kullanmışlar. Teşekkür ederim arkadaşlar.